Üftade Sokak. Merhaba. Ben Deniz Üftade Sokak. Adım nereden geliyor? Bu adı bana kim ne zaman koymuş? Bunu bilebilecek kişilere, yazabilecek sayfalara hayli başvurdum. Bir sonuç alamadım. Sözlük anlamı: düşkün, düşmüş, mazlum, alçakgönüllü ve bir de aşık. Üftade sözcüğü eski şiirimizde Muhiddin'de İlahilerde Hafız Kömür ve şir Gani'de, La Dini Müziğimizde Sadullah Ağa'nın Muhayyer Sümbüle Yürük Semaisinde, Şahım Hemişe lutfun Umar Bu Fütadecik kelime burada fütade olarak kullanılmış, İsmail Dede Efendi'nin Rast şarkısında denem Ey Bi Vefa Layık mıdır bunca cefa ve Vecdi Seyhun'un bu Selik şarkısında geçiyor. Dil bestenim, meshurunum, üftadenim, mecburunum. E ee, bu kadar musiki'den bahsedip de bende ikamet eden müzisyenleri saymazsam eksik olur. Radyonun radyo olduğu günlerde hemen karşımda duran İstanbul Radyosu müzisyenleri de çok bilinir ve sayılır, sevinirdi ve onlar da radyolarını çok sevdikleri için ona yakın olmaya çalışırlardı. Benim sakinlerim, boncuk apartmanında oturan hanende Afife Ediboğlu ve eşi şair-yazar radyocu Suha Ediboğlu, Kanuni Cüneyt Kosal ve radyocu eşi Fitnat Kosal'dı. Komşularım sokaklardaysa Kanuni Vecihe Daryal ve Hüsnü Anıl, Neyzen Akagündüz Kutbay, Tamburi Abdicoşkun, hanende Muzaffer Birtan ve Ahmet Çağan, halk müzikçiler Can Etili ve Ömer Şan otururdu. Bugünü de unutmayalım. Hanende Feriha Tunceli, Tamburi Laika Karabey'in kızı tiyatrocularımız Filiz ve Mücap Ofluoğlu, halen bende ikamet eden sanatkarlar. Üftade, hak yolunda olanların, dünyalıklarından vazgeçenlerin yolunun adı. Yani bugün pek kolay anlaşılacak bir durum değil. Aşık'a aşkı soruyorlar, ben ol da bil diyor. Eskilerin değişiyle onu anlamak için ehli hal olmak gerek. İşte sokaklık etmekten sevinç duyduğum açık radyonun hali de bana pek benziyor. Dünya halini, güzelliklerini, gerçek ve nimetlerini halkıyla paylaşan, çıkarsız, inançlı ve donanımlı bir tayife hepsinin eline diline zevk ve birikimine hak yardımcı ola Üftade sokak adına Fikret bertuğu